Türkçe Peri Masalları Sihirli Kuğu Evvel zaman içinde uzaktaki küçük bir kasabada üç kardeşin olduğu bir aile yaşarmış. İsimleri Jack, Leo ve Peter'mış. En büyükleri Jack, fırıncıymış. Tüm ülkenin en lezzetli ekmeklerini ve pastalarını yaparmış. Ve her yerden insanlar satın almaya gelirmiş. Leo ortancalarıymış o bir öğretmenmiş. Çok akıllıymış ve öğrencileri onu çok severmiş. Peter en küçükleriymiş. Ama onu öne çıkaracak hiçbir yeteneği yokmuş. İyi ve nazik bir gençmiş ama kardeşlerini işe uğurlarken içini hüzün kaplarmış. Abileri ona kaba davranırlarmış. Ondan daha da önemli olduklarını düşünürler ve ona acımasızca takılırlarmış. Ona bir kez bile iyi davranmamışlar. Bu da ne böyle? Bu çorba abi. Hep istediğin gibi yaptım. Çorba mı? Bu sulu şeye nasıl çorba diyorsun sen? Ve ben de bunu hiç beğenmedim. Benim güzel ekmeğim bu tuzlu soğanlı şeyde boşa ziyan olup gidiyor. Al götür şunu. Ciddiyim. Jack ülkedeki en iyi fırıncı. Bildiğiniz gibi ben de harika bir öğretmenim. Peki sen ne yapabiliyorsun? Söylesene. Ben ne mi? Aslında... Doğru dürüst bir çorba bile yapamıyorsun. <gülüyor> Gerçekten bizim kardeşimiz misin? Ben gidiyorum. Peter, yaptığın şu pisliği temizle. Ne? Durun! Yemek ne olacak? Aa! İstersen bütün tencereyi kendin içebilirsin. Bir işe yaramaz kardeşim. Zavallı Peter çok incinmiş. Ama oturmuş ve hiçbir şey dememiş. Ertesi gün Peter ormana gitmiş ve sessizce oturmuş. Yaşadığı hayatı ve kardeşlerinin ne kadar kaba olduğunu düşünmüş. Ben ne yapmalıyım? Abilerim yaptığı işlerde çok iyiler. Gerçekten kimseye bir faydam yok mu benim? Ah. Burada niye söylenip duruyorsun genç adam? Oh! İhtiyar bir adam çıka gelmiş ve Peter'ın yanına otururken humurdanmış. Ee, e, bu kadar genç yaşta neden söylenip duruyorsun bakalım? Bu aslında önemli bir şey değil. Sadece sesli düşünüyordum. Öyle mi? Madem seninki önemli değil... O zaman benimkini dinle. Benim söylenecek birçok şeyim var. Aa öyle mi? Mesela ne? Mesela şu fırıncıcık. Ne kötü bir fırıncı. Ekmeği çok sert ve kokusu o kadar kötü ki ayaklarımın kokusundan farkı bile yok. Bu onun ekmeği olamaz. Ben ben yaptığı ekmekleri hep tattım ve en az tatlı pasta kadar lezzetliydi hepsi. Öyle mi? O zaman bir tane daha dinle. Dün konuştuğum şu öğretmen var. Onu çok akıllı sanıyordum ama çok bilgisiz çıktı. Onun öğrencilerle çok üzüldüm. Neydi o adamın adı? Şey evet, Leo'ydu. Leo mu? Buradaki en iyi öğretmen olduğunu duydum. Öğrencileri çok seviyorlar. Bence büyük bir hata yapıyorsunuz. Ah öyle mi? Ne kadar tuhaf. Abilerin sana çok kötü davranıyorlar. Ama sen haklarında tek kötü şey söylemiyorsun. Çünkü onlar benim... Dur, abilerim olduklarını nereden biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ve o anda o sızlanan ihtiyar adam güzel bir periye dönüşmüş ve su gibi berrak bir sesi varmış. Aa, i̇yi ama siz kimsiniz? Ben iyilik perisiyim. Seni birçok kere gördüm. Sana kötü davrananlara karşı bile iyi olduğunu fark ettim. Aa, yani en başından beri biliyordun. Evet biliyordum. <gülüyor> Peter sana yardım edeyim. Dünya çok büyük ve burada mutlu değilsen, neden evinden ayrılıp kendine uygun bir şey aramıyorsun? Ama nereye gidebilirim? Ne yapabilirim? Bunu sana söyleyebilirim. Yolculuğuna başladığında ağacın altında horlayarak uyuyan bir adam göreceksin. Yanında bağlı çok güzel bir beyaz kuru olacak. Onu çözüp yanına alman gerekiyor. <gülüyor> Yolculuğum için ne iyi bir arkadaş. Sadece iyi değil, ayrıca sihirli. Gören herkes onun güzel tüylerine dokunmak ister. Ve dokunduklarında şöyle de. Tut onu küçük kuru. Ve ona yapışırlar. Böyle birçok kişi yapışacak. Onlarla beraber saraya gitmelisin. Orada kaderinle karşılaşacaksın. Ee, benden niye böyle tuhaf bir şey yapmamı istiyorsunuz acaba? Zamanı geldiğinde bileceksin. <gülüyor> Sana söylediğimi yapmayı unutma. Aa, bu iş bittiğinde onu bırak güzel kude. Ve o zaman herkes özgür kalacak. Evet, görüşürüz Peter. Peri sihirli asasını sallamış ve ortadan kaybolmuş. Geç olmuş. Peter kardeşleri dönmeden önce yemeği hazırlamak için eve dönmüş. Ertesi gün, erken saatlerde Peter kardeşlerini uyandırmadan evi terk etmiş. Güneş yükselirken uzun süre yürümüş. Yolda giderken tıpkı Peri'nin söylediği gibi ağacın altında horlayarak uyuyan uzun boylu bir adamla karşılaşmış. Ve yanında bağlı olarak Peter'ın o güne dek gördüğü en güzel kuğu varmış. Heh, bu adam kalmış. Kuuyu almak çok kolay olacak. Ve ipi çözmüş, kuyu yavaşça alıp sessizce uzaklaşmış. Kısa süre sonra krallığa ulaşmış. Orada kuğuyu sokaklarda taşırken etrafındaki o güzel şeylere bakıyormuş. Yürürken kuğuya bakan bir adam görmüş. Merhaba evlat, o kuğu gerçekten çok güzel. Onu sevebilir miyim? Aa, ee, tabii ki. İsterseniz sevebilirsiniz onu. Adam hemen kuyuya dokunmuş ve sevmeye başlamış. Tut onu küçük kuu. Ve o anda adam kuyuya yapışmış. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın elini bir türlü kurtaramıyormuş. Ne oluyor? Neden bu kuyuya yapıştım? Neden elimi çekip kurtaramıyorum? Bu sihirli mi? Bana aa, yardım edin. Peter adama gülümsemiş ve yürümeye başlamış. Adam yardım istiyormuş ve insanlar bakmaya başlamış. Bunlardan biri baca temizleyicisiymiş. Kuğuya yapışan adamı görmüş ve ona yardım etmeye gelmiş. İmdat! Biri, biri kurtarsın! Gel, elime tut. Ben seni çekerim. Ve Peter bunu görünce yüksek sesle bağırmış. Aaaa tut onu küçük ku. Ve şimdi zavallı baca temizleyicisi de öfkeli adama yapışmış. Bu da ne? Bırakın beni. Beni hemen şimdi bırakın. Ah! O fırçayla bana vurmayı bırak! Hepsi birbirine bağlı olarak cadde boyunca ilerlemişler. İnsanlar onları görünce hemen gülmeye başlıyormuş. Yolda tek tekerlekli bisiklete binmiş palyaço görmüşler. <Gülüyor> Annelerinin kuyruğuna tutunan küçük fil yavruları görmüştüm. Neden onları taklit ediyorsunuz? Gülmeyi bırak ve bizi kurtarmaya bak. Elini o da uzatır uzatmaz Peter yüksek sesle bağırmış. Ah tut onu küçük ku. Hey hey hey ne oluyor? Ah bırakın beni yoksa düşeceğim. Ben seni tutmam, haberin olsun. Seni yalancı, beni oyuna getirdin. Beni hemen bırakın. Hayır. <gülüyor> Hepsi kuğunun kuyruğuna bağlı olarak ilerleyen bu insan zincirine çok gülüyormuş. Birlikte saraya kadar ilerlemişler. Neredeyse saraya ulaştım. Ama burada ne yapacağımı bilmiyorum. Tam o sırada altından muhteşem bir araba yanlarından yavaşça geçiyormuş. İçinde krallığın sevilen prensesi Leah varmış. Çok güzel bir genç kızmış ama annesinin ölümünden bu yana hiç gülmemiş ve gülümsememiş. Ama birbirine yapışmış insan zincirini görünce, özellikle de küçük kuğunun kuyruğuna yapıştıklarını fark edince kahkahalara boğulmuş. <Gülüyor> Aman tanrım, bu ne kadar komik bir manzara böyle. <Gülüyor> Kral, prensesinin güldüğü haberini almış ve onu güldüren kişiyi çağırtmış. İçeri girdiklerinde onları görünce kral da kahkahalarını tutamamış. Oh, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. <gülüyor> bu şimdiye kadar gördüğüm en komik şey. <gülüyor> Olanlar Peter'ı da çok şaşırtmış. Kendilerini bu kargaşanın içinde bulan ve öfkeli görünen insanlara bakmış ve onlar adına üzülmüş. Sanırım onları serbest bırakma zamanı geldi. Bırak onları güzel ku. Ve bir anda zincirdeki insanların hepsi kurtulmuş. Ne? Aa! Hepsi rahatlamış. Ama o kadar korkmuşlar ki, canlarını kurtardıklarına Aa! sevinerek saraydan dışarı Aa! kaçmışlar. Aa! <gülüyor> Demek, kızımı güldüren o adam sensin. <gülüyor> Bunca yıl geçtikten sonra, onun o güzel sesini duymak beni çok mutlu etti. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Benim için zevk yüce kral. Ah! Aman tanrım. Ne kadar güzel bir ku. Sanki kardan yapılmış gibi. Dokunabilir miyim? Tabii ki dokunabilirsin. Ve ku'yu severken ona baktığında Peter'ın ne kadar yakışıklı olduğunu fark etmiş. Genç adam... Kızımı güldürmen karşılığında istediğin herhangi bir ödül var mı? Şey yüce kral hazretleri güzel kızınızla evlenmekten daha başka bir şey istemem. Güldüğünde çıkan ses sanki yüreğinde çanlar çalıyor. Aa öyle mi? Ben bu konuda pek emin değilim ama. Baba ben de onunla evlenmek istiyorum. Çünkü beni tek güldürebilen adam o. <gülüyor> Ve ertesi gün Prenses Lia ve Peter çok büyük bir törenle evliliğe ilk adımı atmışlar. Lia, sen gördüğüm en güzel kızsın ve gülümsemen tüm dünyamı aydınlatıyor. Seni daima güldürüp gülümseteceğime söz veriyorum. Oh, seni seviyorum Peter. Ondan sonra mutlu ve mesut yaşamışlar. Peter önemli bir şey yapmak için özel bir yetenek gerekmediğini anlamış. Tam tersine kendisi olmanın onu mutlu etmekle kalmayıp etrafındaki insanları da mutlu ettiğini görmüş.